Gezegen'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Ayar ve Uygar Özesmi. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegen'in Geleceği Change.org özel haber programındayız. Bu haftayı da depreme ve depremin çevre ve iklimle kesişimine dair kampanyalarla bitiriyoruz. Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan iki depremin Mersin'de de etkili olması Akkuyu nükleer santraline yönelik endişeleri arttırdı. Change.org Taksim nükleer tehlikeyi durdur adresinde imza kampanyası başlatan Doğu Akdeniz Çevre Platformu yani Daçe Akkuyu nükleer santrali olası bir depreme veya iklim afetinde Türkiye'de ve dünyada nükleer felaket meydana getirir. Yapımı derhal durdurulmalı. Bilim insanlarının nükleer santrallerin çok güvensiz riskli teknolojiler oldukları için en ufak bir dikkatsizlik, ihmal ve denetlenemeyen doğa olayları karşısında geri dönüşü mümkün olmayan ve etkileri on binlerce yıl devam eden çok büyük radyasyon felaketlerine neden olmakta görüşü 2011'de Japonya'da Fukushima depremi sonrası yaşanan nükleer felaketle bir kez daha kanıtlandı mesajını iletti. Kampanyacılar santralin soğutma suyu sisteminin deniz dolgusu üzerine monte edilmiş olduğunu ve dolgu alanlarının deprem sırasında deprem büyüklüğünün 4 katı kadar sarsıldığı vurgulanarak tarihte meydana gelen nükleer santral kazalarının hepsi nükleer santrallerin soğutma sistemlerinin arızalanması sonucu oldu. 2011'deki depremin merkezi Fukushima nükleer santralini 190 km uzaklıkta olmasına rağmen soğutma sisteminin zarar görmesinden kaynaklı meydana gelen radyasyon felaketine Japonya gibi bir deprem dirençli ülke bile engel olamadı. Açıklamasında bulundu. Akkuyu nükleer santral inşaatı derhal durdurulsun, gelmekte olan felaket engellensin çağrısıyla kampanya Change.org Taksim nükleer tehlikeyi durdur adresinde devam ediyor. 2020 yılında İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası Binlerce binanın hasarlı olduğu ve yapılan denetimlerin yetmediğini düşünen Aylin Tunç, İzmir'i depreme ve iklim afetlerine hazırlayın başlığıyla Change.org Taksim, İzmir afetlere hazırla adresinde imza kampanyası başlattı. İzmir'in sadece deprem şehri olmadığını, iklim krizi kaynaklı afetlerin de tehdidi altında olduğunu belirten kampanyacı, karşı karşıya olduğumuz kuraklık, yaz döneminde can alan aşırı sıcak hava dalgaları ve yangınlar, Yağış rejiminin bozulmasından kaynaklanan seller, İzmir ne yazık ki bir afet şehri. İzmir hem yaklaşan depreme hem de iklim afetlerine karşı dirençli hale getirilmeli. Önlem alınmazsa beklenen İzmir depremi ve yaklaşan iklim afetlerinin büyük yıkım ve can kaybına yol açması ihtimali göz önünde tutulmadı. Sonradan hak hukuk aramak yerine önlem alınarak tüm bunların önüne geçilebilir çağrısında bulundu ve ekledi. Gerek güçlendirme, gerek kentsel dönüşüm, hatta olası deprem ve afet ihtimallerine karşı deniz taşmalarının bile önüne geçmek için uzmanların acil harekete geçmesi gerek. Lütfen sesimize kulak verin diyor. Change.org Taksim, İzmir'i afetlere hazırla adresinde yürüttüğü kampanyada. Bediz Yılmaz, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle öğrencilerin genç yaşta tanışmaları için Change.org Taksim jeoloji dersi zorunlu olsun Adresinde jeoloji dersi lisede zorunlu olsun talepli bir imza kampanyası başlatmış. Diyor ki kampanyacı Japonya örneğinde İstanbul'da ilkokul seviyesinden itibaren her çocuk jeoloji dersi almak zorunda. Çünkü ülkelerin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle erken yaşta tanışmaları ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler. Mesleklerine her vatandaşın depreme karşı can güvenliğini koruyacak şekilde icra etmelerini sağlıyor diye konuştu. Türkiye'nin de Japonya gibi bir deprem ülkesi olduğunun altını çizen Yılmaz. Ülkemiz büyük fay hatları üzerinde yer alıyor. Bununla birlikte iklim krizi de depremi tetikliyor. Bilim insanlarına göre iklim değişikliği daha sıcak hale gelen bir dünyada yeryüzü tabakalarında sarsıntılara ve depremlere de yol açabilir. Üstelik bunun olma olasılığı sandığımızdan çok yüksek. Depreme yol açan dinamikleri anlamanın yolu Temel jeoloji dinamiklerini bilmekten geçiyor. Bunun da yolu her öğrencinin en azından lisede zorunlu olarak jeoloji dersini almasından geçer, diyor. Kampanya Change.org Taksim Jeoloji Zorunlu Ders Olsun adresinde devam ediyor. Ormanların sesi olmak istiyorum diyen Aydan Üstkanat, ormanları tehdit eden yeni yasa teklifine hayır denmesini istiyor. Change.org Taksim. Özel Ormanlar adresinde başlattığı imza kampanyasında şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında olan yeni yasa teklifi ile ormanlar yeniden büyük bir tehdit altında buna engel olmalıyız diyor. Kampanyacı söz konusu kanunun yol açabileceği risklere değinerek özel orman sahiplerinin talepleri üzerine yeniden kadastro çalışması yapılması ve özel ormanların orman statüsünden çıkarılması ihtimaline dikkat çekti. Bu durum sadece İstanbul'da bulunan 25 bin hektar özel ormanını tehdit eder nitelikte. Kanun teklifi gerekçesine göre İstanbul, Kocaeli, İzmir, Sparta, Muğla, Antalya illerinde yaklaşık 15 bin 20 bin hektar ormanın yeniden kadastro çalışması yapılması gerektiği sanılıyor. Yani bu yasa geçerse bu büyüklükte orman alanları orman dışına çıkarılabilir açıklamasında bulunmuş. Orman alanı dışına çıkarmak için değil Ormanları korumak için yasalara ihtiyacımız var talebiyle Change.org Taksim Özel ormanlara adresinde kampanyası devam ediyor. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Defne Karul ve Büşra Yar, deprem afetinin can yakan etkilerinin bir an önce giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.